Bismillah ve Vesselam ala Resullahi Ve Ba'd El Saniye Aşara 12. Ders saniye. El Hasanu Hasan ile diğer öğrencilerle öğretmen arasında geçen bir diyalog Ya Ustazu Ey Hoca Lem Efhem Dersel Emsi Ceydan Ey Hoca Dünün dersini iyi bir şekilde anlamadım Lem affem. Elm dersi okur he merten okura, tebhem he inşa allahu. Onu diğer bir kez daha oku, inşaallah onu anlarsın. Khudu defaterakum. Defterlerinizi alın. Yeh khuduttullah bu defaterakum. Öğrenciler defterlerini alırlar. Muhammed lem ecit defteri ya устadu, Ey hoca defterimi bulamadım. Vel müderris ibhas ceyden tecid hu inşallah hu. İyi bir şekilde ara inşallah onu bulursun. Tecid hu. Hu lafin zu esfera. O sarı ciltlidir. Eleyse kezalik Öyle değil mi? Muhammed bela bilakis öyle. ha ve zâh. İşte bu o. Yani bulduğun ifade eder bir e, lafız. İşte bu o. Aleyyün bilbâbi racülün yuridu eyyedhule. Kapıda bir adam var girmek istiyor. Buradaki yuridu eyyedhule cümlesini racülüne sıfat da yapabiliriz. Kapıda girmek isteyen bir adam var A diyebiliriz. El müderris li yedhul girsin. Emri gaib. Emri hazır görmüştük. Şimdiye kadar burada emri gaib gördük. Yani üçüncü şahslara verilen emir sevgası var. Li yedhul girsin. El raculu ene fil fi müsteşfel camiatı. Ben üniversitenin hastanesinde hasta bakıcıyım. Mümmerudatun da bayan hasta bakıcı manasındaydı. Mümmerudatun erkek hasta bakıcı. Şimdi erkek hemşire diye de geçiyor bu. Eskiden kullanılmıyordu. Hemşire deyince bayan kullanılıyordu. Şimdi yeni yeni bizim dilimize de girmeye başladı. Erkek hemşire diyebiliriz şu an kullanımdan göre. Veya hasta bakıcı. Uridu en ahudet tullabel cududelit Tat'im Tat için yani aşılama için yeni öğrencileri almak istiyorum. Veya götürmek istiyorum. Elumdariz <gülüyor> hum, onları al. Li yezhebit tullabül cududu iler <gülüyor> müsteşfaa vel yerci'u badet tat'imi yeni öğrenciler li <gülüyor> hep gitsinler iler müsteşfaa hastaneye gitsinler Vall yerjiu dünsünler. Badit tatayım. Aşılanmadan sonra dünsünler. Emri gaybin diğer siyakları. Yaq rujtullah bulcududu. Yeni öğrenciler çıkar ve hum thalaatetun ve onlar üç kişidir. İsmi o yaihvanu, ey kardeşler dinleyin. Seyezurul Mahade Gaden veftun Min ihdei camiati Nijerya Nijerya Üniversitelerinin birinden Bir heyet Bir veft, bir heyet Yarın Mahadı Yani şu an okudukları Dil okulunu kastetelim. Mahadı Ziyaret edecek. Fela yeğb Ehadun ve la yeteahhar Ehadun hiç kimse yani gayb olmasın. Yani gelmemezlik yapmasın. Ve la yete akar. Geç kalmasın. Bu da nehi gayb. Az öncekiler emri gayb Bunlar nehi gayb. Yani hiç kimse gelmemezlik yapmasın. Ve hiç kimse geç kalmasın. Fel yelbes kullü talibin libse beledihî. Her öğrenci Beldesinin memleketinin giysisini giysin. Öyle mi? O zaman güzel bir elbise giyinsin. Linux read dersel Şimdi biz dersi okuyalım. Burada da yine emri emri mütekkelim. Yani Gayipti de mütekellim. Biz okuyalım kendimize emir. Ali ya Adnanu, vektub hadihi ayete al eseburati. Ey Adnan gel ve bu ayeti tahtaya yaz. Adnanu, liyektub Aliyun, f'inne khattahu ejmelumin khatti. Ali yazsin, emir gayip gene. Ali yazsin çünkü onun yazısı benim yazımdan daha güzeldir. Neris oktubiye Aliyu ey Ali yaz. Bade ferağıhi minel kitabeti. Men yakravha yazıyı bitirdikten tamamladıktan sonra ferağın <gülüyor> bitirmek tamamlamak minile <gülüyor> neyi minel <gülüyor> kitabeti yazıyı bitirmesinden bitirdikten sonra öğretmen genel olarak der ki bu tahtaya yazılanı kim okuyor? Kim okur? hasenu liyakra ha Muhammedun fe innehu gari'un zu savtin cemilin onu ha'dan kasıt ayettir. Onu Muhammed okusun. Gene emre gayip Çünkü o güzel sesli bir karidir, okuyucudur. Muhammedun Bağ del isti'azeti ve bismeleti, isti'aze yani eulubillah şeklindeki devamı gelen isti'azeden ve bismillah diye başlayan devam olan besmeleden sonra fel yanzur il insanu ila taamih, insan taamına yiyeceğine baksın, fel yanzur emre gayip insan baksın. Enveru ya sad en ey hoca ben e, çıkmak istiyorum. Mılariz la axruc ehadun esna dersi hiç kimse ders esnasında çıkmaz çıkamaz. Fi esnai mi demiş? Fii tamam. Ben de esna eder, size fi esnai eders. O evet. Ehadun burada. E, la yahrucun faili gayb. La'dan dolayı nehi gayb. Ezzübeyru va ra'sah va ra'sah Vay başım Vay başım El müdirü mabike ya Ezzübeyru. Ey Ezzübeyir neyin var? Bi suda on şedidun ah ah şiddetli bir baş ağrım var ah ah bu Sağ da, ah ah da isim fiildir. Ağrıyı ifade eder. Ağrım var. Başımda ağrıyı var. Onu ifade eder. Ah ah ağrıyorum. Bir taraftarım ağrıyorum. Onu ifade eder. İsim fiildir. <Gülüyor> İzheb ilel müsteşfâ. Hastaneye git. Müderris Zübeyre hitaben. Hastaneye git dedi. Ve hep maake ehaduzü melâike pis sekeni ve seninle beraber sekendeki yani kalma yerindeki bu pansiyon kastedilir kalma yerinde senin arkadaşlarından birisi de seninle beraber gitsin ve li yezheb emri gaib meake car mecrul mütallık ehadüzü melaike ise e, emri gaibin e, faili ve li yezheb mei adnanu benimle beraber adnan gitsin Ejban ile atiyeti. Gelen suallere cevap ver. Lima da ja el ilal fasli. Mumerid hasta bakıcı sınıfa ni için geldi? Mineyne til veftu ilal ma hadi. Ma veft yani heyet nereden geliyor? Men illedi ketebel ayete al esbura ve men illedi qara aha. Ayeti yazı tahtasına yazan kimdir ve onu okuyan kimdir?